Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru 28. Cüz Mücadele Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a yakınan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin karşılıklı konuşmanızı işitiyordu. Çünkü Allah her şeyi işitmekte ve görmektedir. İçinizden karılarına zihar yapanların karıları asla onların anaları değildir. Onların anaları sadece kendilerini doğuran kadınlardır. Gerçek şu ki onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Karılarına zıhar yapıp da sonra dediklerinden dönenlerin onlarla temas etmeden önce bir köle azat etmeleri gerekir. Size öğütlenen işte budur. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Buna imkan bulamayan, temastan önce peş peşe iki ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen altmış fakiri doyurur. Bu, Allah'a ve Resulüne imanınızı göstermeniz içindir. İşte bunlar, Allah'ın koyduğu kurallarıdır. Kafirleri elen veren bir azap beklemektedir. Allah'a ve Resulüne karşı gelenler, daha öncekilerin aşağılandığı gibi aşağılanacaklardır. Halbuki biz apaçık ayetler indirmiştik ve kafirler için küçük düşürücü bir azap vardır. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yapıp ettiklerini kendilerine haber verecektir. Allah bunları bir bir saymış, onlarsa unutmuşlardır. Allah her şeye tanıktır. Farkında değil misin? Allah göklerde olanı da, yerde olanı da bilmektedir. Gizli gizli konuşan üç kişi yoktur ki, dördüncüleri o olmasın. Beş kişi yoktur ki, altıncıları o olmasın. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka Allah onların yanındadır. Nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Gizli konuşmaktan men edilen o kimseleri görmüyor musun? Yine dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar. Günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde de Allah'ın seni selamlamadığı bir biçimde selam veriyorlar. Üstelik birbirlerine Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya diyorlar. Onların harcı cehennem, İşte oraya girecekler. Ne kötü bir sondur o. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın. İyilik ve takva hakkında konuşun. Ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygısızlık etmekten sakının. O tür gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Bu müminleri üzmek içindir. Oysa o, Allah'ın izni olmadıkça onlara hiçbir zarar veremez. Müminler ancak ve ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Size bulunduğunuz toplantılarda, Yer açın denildiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin. Davranıp kalkın denildiğinde de kalkın ki Allah içinizden gerçekten iman etmiş olanları ve ilme kavuşmuş olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman, bu görüşmenizden önce bir sadaka verin. Sizin için en iyi ve en nezih davranış budur. Şayet bulamazsanız bilin ki, Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı, vermediğiniz takdirde korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapmadınız ve Allah da sizi bağışladı, o halde, Namazı özenle kılın, zekatı verin, Allah'a ve رسولüne itaat edin. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ın gazabına uğramış bir toplulukla işbirliği yapanları görüyorsun değil mi? Bunlar ne sizdendir ne onlardan. Bile bile yalan yere yemin de ederler. Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Onların yapmakta oldukları gerçekten ne kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah yolundan saptırdılar. Bu sebeple onlara küçük düşürücü bir azap vardır. Malları da, evlatları da Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak. Onlar cehennemliktir. Orada ebedi olarak kalacaklar. O gün Allah onların hepsini diriltirecek. Dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah düşüncesini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah elbette üstün geleceğim, ben ve elçilerim diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruhla desteklemiştir. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar. İyi bilinmeli ki, kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır. Haşr Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir. Ehli kitaptan inkar edenleri, ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarına ihtimal vermemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'a karşı koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı, hiç beklemedikleri bir yerden geliverdi. Allah yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki, Evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. O halde ibret alın ey akıl sahipleri! Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, onları bu dünyada yine mutlaka başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette ise onları cehennem azabı beklemektedir. Bu onların Allah ve Resulüne karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı cephe alırsa bilmeli ki Allah cezalandırmada çok çetindir. Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz de, kökleri üzerinde ayakta bırakmanız da Allah'ın izniyledir ve bu yoldan çıkmışların burunlarını sürtmesi içindir. Allah'ın onlardan alıp Resulüne fey olarak verdikleri için siz at veya deve koşturmuş değilsiniz. Ama Allah elçilerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın başka beldeler halkından alıp, Resulüne fey olarak verdikleri, Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Servet, içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle hükmedilmiştir. Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Allah'a karşı saygısızlık etmekten sakının. Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çetindir. Bu gelirler Allah'ın lütuf ve rızasının peşine düşerek Allah'a ve Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dost doğru kimselerdir. Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar kendilerine göç edip gelenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Bunların ardından gelenler de, Ey Rabbimiz derler, Bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Şu münafıklık edenleri görüyor musun? Ehli kitaptan inkarcı yandaşlarına, şayet siz çıkarılacak olursanız, bilin ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda, aleyhinizde kimseye asla itaat etmeyiz. Eğer size savaş açılırsa, muhakkak yardımınıza koşarız diyorlar. Allah şahittir ki, onlar düpedüz yalancıdırlar. Oysa çıkarılsalar asla onlarla beraber çıkmazlar. Onlara savaş açılsa asla yardımlarına koşmazlar. Yardım etmeye kalksalar da muhakkak arkalarına dönüp kaçarlar. Ve sonunda onlar yardımsız kalırlar. Şu bir gerçek ki yüreklerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duyduklarından daha şiddetlidir. Çünkü onlar anlayışı kıt bir topluluktur. Onların topu birden sizinle ancak müstahkem yerlerde ve siperler ardında olduklarında savaşırlar. Kendi aralarındaki gerginlik ve çatışma şiddetlidir. Sen onları birlik içinde sanırsın. Oysa kalpleri dağınıktır. Çünkü onlar aklını iyi kullanamayan kimselerdir kendilerinden az öncekilerin durumu gibi onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardı ve onları elem veren bir azap beklemektedir. Tıpkı şeytanın durumu gibi. Hani o insana inkar et der. O inkar edince de bilesin ki benim seninle ilgim yok. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Ama ikisinin de akıbeti içinde ebedi kalacakları ateşe girmek olacaktır. İşte zalimlerin cezası budur. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır. Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Muratlarına erecek olanlar ancak cennetliklerdir. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Duyular ve akılla idrak edilemeyeni de, edileni de bilir. O, Rahmandır, Rahim'dir. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Egemenliğin mutlak sahibidir. Her türlü eksiklikten uzaktır. Esenlik verendir. Güven sağlayan ve kendisine güvenilendir. Görüp gözeten ve yönetendir. Üstündür. İradesine sınır yoktur. Büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. O takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve hoşnutluğumu kazanmak üzere yola çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmektedirler. Üstelik Rabbiniz Allah'a iman ettiniz diye peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bildiğim halde onlara gizliden gizliye sevgi besliyorsunuz. İçinizden kim bunu yaparsa bilsin ki, doğru yoldan sapmış demektir. Onlar sizi bir yakalasalar, size yine düşmanca davranırlar. Elleriyle ve dilleriyle size kötülük etmeye çalışırlar. Ve isterler ki, sizler de hakkı inkar edesiniz. Kıyamet gününde, ne yakınlarınızın, ne de çocuklarınızın size yararı olabilir. Allah, aranızda hükmünü verir. Yapıp ettiklerinizi Allah tamamıyla görmektedir. İbrahim'de ve ona uyanlarda size güzel bir örneklik vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Bilin ki bizim sizinle ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınızla bir ilişiğimiz yoktur. Sizi ve değerlerinizi reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına hiç şüphen olmasın, bağışlanman için dua edeceğim. Ama Allah'tan sana geleceklere karşı yapabileceğim bir şey de yoktur demesi başka. Rabbimiz sadece sana dayanıp güvendik, sana yöneldik. Dönüşte ancak sanadır. Rabimiz, bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabimiz. Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için, onlarda hiç şüphe yok ki güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır. Belki de Allah sizinle onlardan düşmanınız olan kimseler arasında karşılıklı bir dostluk meydana getirecektir. Allah kadirdir. Allah bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir. Allah din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaleti olanları elbette sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa, işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederken size geldiklerinde onların imanlarını Allah daha iyi bilmekle beraber siz onları sınayın. Eğer mümin olduklarını anlarsanız onları kafirlere iade etmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmaz. Onlara, kocalarına harcadıklarını, mehirlerini geri verin. Mehirlerini ödediğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde sakınca yoktur. Kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Siz harcadığınızı, verdiğiniz mehri isteyin, onlar da harcadıklarını istesinler. Allah'ın hükmü işte budur. Aranızda hükmünü böyle veriyor. Allah hakkıyla bilmektedir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şayet eşlerinizden biri kafirlere kaçar, böylece, tazminat ödemek için sıra size gelmiş olursa, eşleri gitmiş olanlara harcadıklarına denk bir şey verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, Dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği inkarcıların kabirlerde yatanlardan Onların dirileceklerinden ümit kestikleri gibi, ahiretten ümit kesmiş bir topluluğu dost edinmeyin. Saf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Bilin ki Allah, kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş, saflar halinde çarpışanları sever. Hani Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Size Allah tarafından gönderilmiş elçi olduğumu gayet iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz? Onlar eğrilik yapınca Allah da kalplerini eğriltti. Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Meryem oğlu İsa da şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere, size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Ama o, Ahmet kendilerine apaçık kanıtlarla gelince, bu kanıtlar besbelli bir büyü dediler. Yalnız Allah'a teslim olmaya çağrılıp dururken, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah, zalimlere hidayet nasip etmez. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur. Ey iman edenler! Size elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere, adin cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Hoşunuza gidecek bir şey daha var. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Hadi müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sorduğunda havariler, Allah'ın yardımcıları biziz demişlerdi. Sonra İsrailoğlarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkara sapmıştı. Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Cuma Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlarda Yerde bulunanlar da egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. O'nu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da O'nun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler! Başka insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, hadi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size, yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki Kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar sana geldiklerinde tanıklık ederiz ki sen gerçekten Allah'ın elçisisin derler. Senin hiç kuşkusuz kendi elçisi olduğunu Allah elbette biliyor. Ama Allah tanıklık eder ki münafıklar inandık derken kesinlikle yalan söylemektedirler. Onlar yeminlerini kalkan edinip Allah yolundan yan çizmişlerdir. Onların yaptıkları ne kadar çirkin. Şöyle ki, onlar sözde inandılar ama gerçekte inkar ettiler. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlayıp kavrayamazlar. Onlara şöyle bir baktığında dış görünüşleri sana iyi bir izlenim verir. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Ama onlar sanki bir yere dayanmış kütükler gibidir. Böyle güvendeymiş gibi görünürler. Ama her gürültüyü de kendilerine yönelik sanırlar. Asıl düşman onlardır. Onlardan korun. Allah kahretsin onları. Nasıl da haktan yüz çeviriyorlar. Onlara gelin. Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin dendiğinde başlarını çevirirler ve büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Bağışlanmaları için Allah'a dua etmişsin veya etmemişsin, onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Onlar Resulullah'ın yanındakilere Geçimlik bir şey vermeyin ki etrafından dağılıp gitsinler diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ama münafıklar anlamıyorlar. Şöyle diyorlar, hele Medine'ye dönelim, o zaman güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Halbuki asıl güç ve izzet Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız da, çocuklarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır. Her birinize ölüm gelip, Rabbim ne olur bana azıcık daha süre tanısan da, gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce, Size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah, eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Tegabun Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde bulunanlar da, Yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih ediyor. Egemenlik O'nundur ve hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter. Sizi Yaradan O'dur. Ama kiminiz inkar, kiminiz iman ediyor. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Allah gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattı. Size şekil verdi. Şeklinizi güzel yaptı, dönüşte ancak O'nadır. Göklerde ve yerde olanları bilir, gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı da bilir ve Allah kalplerin derinliklerinde olanı da bilmektedir. Daha önce inkar edip de yaptıklarının cezasını tadanların haberi size ulaşmadı mı? Onlar için elem verici bir azap daha vardır.'' Çünkü onlara peygamberleri açık kanıtlarla gelmişlerdi de onlar bir beşer mi bizi doğru yola çıkaracak deyip inkar etmişler ve ona sırt çevirmişlerdi. Allah da muhtaç olmadığını gösterdi. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. İnkarcılar asla diriltilmeyeceklerini iddia ediyorlar. De ki: Hayır, öyle değil. Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Ardından yapıp ettikleriniz size bildirilecek. Bu da Allah'a göre kolaydır. Şu halde Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz o ışığa iman edin. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Toplanma günü için sizi bir araya getireceği zaman işte o, kayıp ve kazancın kime ait olduğunun ortaya çıkacağı zamandır. Kim Allah'a iman eder, dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter ve içinde ebedi olarak kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar cehennemliktir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Ne kötü son! Allah'ın izni olmadan başa gelen bir musibet yoktur. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, Elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona yalvarıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı, ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz, o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezadaysa acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir. Talak Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman idetlerini gözeterek boşayın ve bekleme sürelerini iyice hesap edin. Rabbiniz Allah'a saygısızlıktan sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmış olmadıkça onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa aslında kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsin ki belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkarıverir. Sürelerinin sonuna ulaştıklarında onları ya uygun biçimde tutun yahut onlardan uygun biçimde ayrılın. İçinizden adaletli iki kişiyi şahit tutun. Ve şahitliği Allah için özenle yerine getirin. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğütlenen budur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah kendisine bir çıkış yolu gösterir. Ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse, Allah ona yeter. Şüphesiz Allah dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla adet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu, Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Evet, kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve ona büyük bir karşılık verir. O kadınları durumunuza uygun olarak kendi oturduğunuz yerde oturtun ve onların imkanlarını daraltmak yoluyla kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, Doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın. Sizin hesabınıza çocuğunuzu emzirirlerse onlara karşılığını ödeyin ve aranızda güzelce konuşup anlaşın. Anlaşmakta zorlanırsanız bu durumda o erkeğin hesabına başka bir kadın emzirecektir. Varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. Rabbinin ve elçilerinin emrine karşı direnen nice memleket halkını şiddetli biçimde hesaba çekip bilinmedik, görülmedik azaba çarptırmışızdır. Böylece yaptıklarının cezasını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Şu halde Allah'a karşı gelmekten sakının ey iman etmiş akıl sahipleri! İşte Allah size bir uyarı indirdi. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Kim Allah'a iman eder, rızasına uygun davranırsa, onu içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte böylece Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir. Yedi göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah'tır. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini, ve yine Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilesiniz diye, O'nun buyruğu gelip, bunlar arasında bütün evrende sürekli gerçekleşir. Tahrim Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla, Niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizlice bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp, Allah da durumu peygambere açıklayınca, peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, bunu sana kim haber verdi diye sordu. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tevbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki, herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler. Melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa, Rabbi ona, sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tevbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğunda karşı gelmeyen, ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tevbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler. Rabbimiz, nurumuzu artır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ve bu ne kötü bir sondur. Allah, inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lot'un karısını misal vermektedir. Onlar kullarımızdan iki erdemli kişinin nikahı altındaydılar. Ama kocalarının davasına hıyanet ettiler. Dolayısıyla kocaları da Allah'tan gelen cezaya karşı onları koruyamadı. Ve kendilerine hadi diğer girenlerle birlikte girin bakalım ateşe dendi. Allah iman edenlere de firavunun karısını misal vermektedir. O Rabbim demişti. Yüce katında cennette benim için bir ev yap. Beni firavundan ve yaptıklarından kurtar ve beni bu zalimler topluluğundan da selamete çıkar. İmran kızı Meryem'i de misal vermiştir. O iffetini çok iyi korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. O, Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru